Merhaba, Avrupa Birliği'nde enerji verimliliği düşük, yani AKKOR ampullerin kullanımından kalkması için belirlenen süre doluyor. Avrupa Birliği'ndeki uygulamanın yerli üretici olmadığı için ampul konusunda ithalata bağımlı Türkiye piyasasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nde enerji tasarrufu ve küresel ısınma ile mücadelede aldığı kademeli kararlar doğrultusunda önce 100, ardından 75 wattlık akkor ampullerin üretimi, satışı ve ithalatını yasaklamıştı. Uygulamanın ardından enerjiden yüksek tasarruf sağlayan LED gibi ampullerin fiyatlarının artması bekleniyor. Türkiye'nin de artık bütün akkor'da ampulleri yasaklayarak sadece Enerji verimli ampullere geçmesi gerekiyor. Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi'nin ortak projesi olan Yeşil Evin temeli atıldı. Yeşil Evi projesi yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimli alanlarında Türkiye'de bir model oluşturuyor. Proje bölgede alternatif turizmin geliştirmesine katkı sağlamak ve turizm alanında ulusal ve uluslararası faaliyetleri, Desteklemeyi amaçlıyor. Aralık ayın tarihinde hizmete girmesi planlanan projenin en önemli özelliği üst düzey ısı yalıtımı ile enerji ihtiyacını minimum seviyeye indirmesi. Yapı kabuğunu dışarıdan sarmalayan 30 cm kalınlığındaki cam yünü ısı yalıtım levhaları da uygulanacak. Ayrıca yenilenebilir enerji sistemlerinden güneş pilleri sayesinde bina tüm elektrik ihtiyacını kendisi üretecek. Gri suyu arıtarak rezervuarlara gönderecek, su kullanımını azaltacak. Bu projenin artık demonstrasyondan çıktığının ve gerçek hayatın sıradan uygulamaları olduğunu görmek istiyoruz. Çok fazla model oluşmaya başladı ama önemli olan bunu herkesin uygulayabilir hale gelmesi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde Çan Termik Santrali'nde 2 gündür üretim yapılamıyor. Santralde üretimin durması kireç taşı yokluğundan kaynaklanıyor. Termik santrali kireç taşı alımı için 10 Ağustos'ta ihale açılmış ancak ihale yapılamamıştı. İdare bu kez ikinci bir ihale açtı. İkinci öğütülmüş kireç taşı alımı ihalesi 11 Eylül salı günü Ankara'da yapılacak. İhaleye talipli çıkmazsa kireç taşı bulunana kadar Çen termik santrali çalıştırılamayacak. Gezegenin geleceği için umalım bir talipli çıkmaz. Kömürlü termik santraller yerine güneş ve rüzgar santralleri elektriği üretir. Çünkü... Küresel iklim değişikliği önümüzdeki en büyük tehlikelerden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de kurulumu yapılan her 3 rüzgar türbininden birisini üretmiş bir rüzgar santralleri firmasına Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Özarsan atanmış. Firma adına Türkiye'de yakalanmış olan bu yüksek standardı en önemli referans olarak gördüklerini belirten Özarsan aynı standardı sürdürmeye devam etmek istediklerini kaydetti. Özarsan 14 yıldır rüzgar enerji sektöründe değişik görevlerde bulunuyordu. Mısır'ın en büyük rüzgar santrallerinden birinin İnşaat faaliyetlerinde de görev alan Özarsan, eğitimini ise Danimarka'da yani rüzgar türbünlerinin doğuş yeri olarak kabul edebileceğimiz ülkede tamamlamış. Ankara Elma Dağının eteklerindeki su kesen deresinden akan taş ocaklarının kirlettiği sular Gölü'nün aşırı kirlenmesine neden oluyor. Çamur, taş, pislik akıtan derenin Mogan Gölü'nde yaşayan canlılar için büyük bir tehlike oluşturduğu kaydediliyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar ise bu duruma müdahale edilmemesine çok tepkililer. Evsel katı atıklar özellikle de taş fabrikalarının atıklarıyla kirlenen su kesen deresinin yarattığı pisliğin yetkililer tarafından acil çözüme kavuşturulması bekleniyor. Bu dönemde su seviyesinin hızla düşen gölün, beslendiği derenin suyun koktuğunu söyleyen vatandaşlar, Yıllardır Mogan'ın bu durumu için tepkili olduklarını ancak kimsenin konuyla ilgilenmediğini dile getiriyor. Mogan Gölü özellikle pasbaş ve dik kuyruk gibi önemli nesli tehlike altındaki kuşlarında üreme alanı. Sakarya'da ya, ya da yapılan Batı Karadeniz Çevre Platformu dönem toplantısında bölgede yaşanan çevre sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Platform dönem sekreteri başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce illerinden temsilciler katıldı. Sakarya'da kurulmak istenen çimento fabrikasının ana gündemlerden biri olduğu toplantıda rüzgar enerjisi konusunda da bilgilendirme yapıldı ve Geyve ve bölgesindeki taş ocaklarını inceleme gezisi de düzenlendi. Toplantılarda bölgenin çevre sorunlarıyla ilgili eylem planları da tartışıldı. Türkiye tarihinde ilk kez yurt dışından sap, saman ve ot ithal edilecek. Son dönemde yem içeriği arzının daralmasıyla birlikte fiyatların %400'lere varan oranda yükselmesi Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na harekete geçirdi. Bakanlık ilk etapta yem ham maddesi olarak kullanılmak üzere 100 bin ton arpayı piyasaya sundu. Yem ham maddelerinin gümrük vergileri de indirilerek üretici ve e, kullanıcı için sapsaman ve ot ithal etmenin önü açıldı. Yem ithalatına tabii ki mecbur kalınması meralarımızın ve yem üretimimizin ne düzeye gerilediğini gösteriyor. Mera ekosistemlerimizi korumaz ve akılcı bir küçük çiftliklere dayalı tarım politikası oluşturmazsak dışa daha da bağımlı hale gelmemiz kaçınılmaz. Gıda egemenliği açısından küçük çiftçiler ve büyük besi çiftliklerine yerine Meralarda otlanan hayvanlar son derece önemli. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.